Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi Ecmain emma ba'du Evet Şimdi inşallah Bugünkü dersimizde Son Allah nasip ederse inşallah eğer uzamazsa Son dersimiz olacak bu bu da nedir? Bu da e, velanın, gere e, bera'nın gerektirdikleri yani Allah ve Rasulünün dost edindikten sonra kafirleri, müşrikleri küfre ve şirke buğz etmenin, onlardan beri olmanın gerekleri ve Müslümanın hayatına nasıl yansıması gerektiği. Dün bunlardan e, şirke buğz etmek, e, kafirlere karşı e, dikkatli olmak, onlardan hicret etmek, onlara benzememek, teşebbüh etmemek, onlara yardımcı olmamak, onları övmemek maddelerini gördük. Bugün altıncı maddeye geldik sadisen dedik. Şimdi altıncı olarak Müslüman'ın kafirleri düşman edilmesinin, Müslüman'ın hayatına getirmesi gereken şey nedir, gereği nedir onu göreceğiz. Adamu müşaraketil kufarifi فِي Müşriklere onların bayramlarında iştirak etmemek. وَتَقُوسِهِمِ ve وَد۪ينِ törenlerine iştirak etmemek. Ev tehhnietihim bir hadihil munassebeti Ve yahuta bu ile onları tebrik etmemek yani kutlamamak. Va kelike yine bunun gibi Adem muutaadimihim bil quli Eülfiali. Onları söz ve fiil ile tazim etmemek. Ke mukhaabtihim bis seyidi V Meule. Onlara Mevla, seyit ve benzeri kişiye tazim ve ikram babından olan sözlerle onlara muhatap olmamak ve وَنَحْوِهَا وَبُنُونَ بَنْزَرِلَرِي وَقَدْ اَذَلَّهُمُ اللّٰهُ ve وَأَخْزَاهُمْ Şüphesiz ki Allah onları zelil kılmıştır ve onları rezil etmiş, küçültmüştür. Bundan dolayı da onlara bu tip hitap tarzıyla hitap etmemek gerekir. Evet, şimdi normalde kafirlerin bayramları dediğimiz zaman biz bunu zaten teşebbüh babında çok kısa da olsa değindik. Yani men teşebbehe bi kavmin fe minhum hadisini açıklarken kafirlere benzemenin, kafirlere benzeşmenin e, İslam'da kesinlikle yasaklandığı hatta bunun kemal noktasının onlara her konuda muhalefet etmek olduğunu söylemiştik. Bunların içinde özel olaraktan bir de ne vardır? Kafirlerin kutlamış oldukları bazı özel günler ve özel bayramlar vardır. Yine beranın gereklerinden bir tanesi nedir? Onlara bu bayramlarında iştirak etmemek, onların bu bayramlarına katılmamaktır. Ayet-i kerimede Allah azze ve celle mümin kullarını tanıtırken, mümin kullarını överken diyor ki biliyorsunuz işte ve الرَّحْمَنِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ Yani Rahman'ın kullarının vasıflarını anlatırken Allah azze ve celle devamında diyor وَالَّذ۪ينَ لَا ve الزُّورًا وَإِذَا bil بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَامًا onlar ki yalana şahitlik etmezler ve onlar boş şeye uğradıkları zaman merru kirame yani böyle hiç ilgilenmeden boş işlerden yüz çeviren bir şekilde o ondan ona uğrarlar diyor. Şimdi ve iza veldina la yeshedunez zura yani onlar ki yalana şahitlik etmezler ayetinde mesela imam şey estaforlar Abbas radiyallahu anhun öğrencisi olan Mücahit Dahak Muhammed İbn Sirin selefin büyük imamlarından bunu kâfirlerin bayramları diye tefsir etmişlerdir. Yani Allah Teala ve Celle kullarının bir vasfı da onlar kâfirlerin bayramlarına şahitlik etmezler ve zur kelimesinin manasının tefsirinin kâfirlerin bayramları olduğunu olduğuna dair Furkan suresindeki bu ayet-i kerimeyi bu şekilde tefsir etmişlerdir. Yine hakeza mesela sünenlerde varit olan bir hadiste Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki hadis-i şerifte قَدِمَ رَسُولُ اللّٰهِ, صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَةً Resulullah a.s. Medine'ye geldi ve onların kendisinde oynadıkları iki günleri vardı. Resulullah vesselam Medine'ye geldi ve onların kendisinde oynadıkları iki günleri vardı. قَالَ مَا hadani", Dedi ki bu ikisi nedir? Yani bu iki gün nedirsin bu oynadığınız? قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا Dediler ki biz كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ Ey Allah'ın Resulü biz cahiliyede bu günlerde oynardık yani bu günlerde eğlenirdik dediler Resulullah ve Vesselam ise onlara dedi ki اِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا Allah Azze ve Celle, size o ikisinden daha hayırlı olan iki tane gün e, getirdi diye sizi bununla değiştirdi nedir? يَوْ Bayram, Ramazan bayramı ve kurban bayramı diye. Yani vesselam onların cahiliyede var olan o bayram günlerini içinde oynadıkları, eğlenceye çevirdikleri o günleri vesselam kabul etmiyor ve diyor ki Allah Azze ve Celle size ondan daha hayırlı, daha faziletli olan iki tane gün getirdi. Bu da nedir? Kurban bayramı ve Ramazan bayramıdır. Ve rivayetlerde bu günlerin Nevroz ve Mehrican günleri olduğunu söylüyor. İkisi de Mecusilere ait olan bayramlar. Nevruz ve Mehriçan ikisi de Mecusilere ait olan bayramlar. Bu iki günden kastettikleri budur. Resulullah esen bu ikisini bu iki günle değiştiriyor. Yine mesela sahih bir hadiste Sabit bin İbnü'd diyor ki biri dedi ki ey Allah'ın Resulü adamın biri ben bevan ne denilen Allah Azze ve Celle bir antıkada Allah'a vecelle bir ada kadadım. Yani şey keseceğim. Bir tane deve keseceğim diye Allah'a vecelle bir ada adadım diyor. Rasulullah ona soruyor, diyor هَلْكَانَ fiha وَثَنُمْ مِنْ اَوْسَنِ الْجَاهِلِيَّةِ Yani orada senin bu hayvanı keseceğin yerde cahiliye putlarından herhangi bir put var mıdır? O da diyor ki kalala, dedi ki yok ey Allah'ın Rasulü. Diyor Rasulullah ona tekrardan هَلْكَانَ ف۪يهَا عِيدٌ min اَعْيَادِهِمْ Bakın dikkat edin. Onların bayramlarından bir gün var mıydı orada? Yani senin Allah'a adak olarak adadığın hayvanı keseceğin yerle o kafirlerin orada kutlamış oldukları bir bayram var mıdır? Adam yoktu deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o zaman adağını yerine getir. Şimdi burada dikkat ederseniz bakın adam kâfirlerin bayramına iştirak etmeyecek. Adam gidip kafirlerin bayramını kutlamayacak. Ama problem nedir? Problem adam kafirlerin bayram kutlamış oldukları bir mıntıkada Adam da kendi devesini kesecek. Resulullah bunun dahi olmasını istemiyor. Yani onların bayram kutladıkları bir yerde Müslümanın Allah'a ibadet etmesini dahi aleyhisselatu vesselam istemiyor ve sahabesine bunu soruyor. E bu böyleyse eğer, peki o bayrama iştirak eden, o bayramda bulunan, o bayramda yer alan insana hali ne olacaktır? Varın onu ne yapın? Varın onu siz düşünün. Yine mesela Beyhaki, İmam Beyhaki İbn-i Ömer'den naklediyor. Diyor ki, onların beldesinde olup onların nevruzlarına onların mehricanlarına katılan insan kıyamet gününde Allah azze ve celle tarafından onlarla beraber haş edilecektir. Onların memleketlerinde olup onlarla beraber onların nevruzlarına mehricanlarına iştirak eden insan kıyamet gününde onlar ile beraber haş edilecektir diye. Bu deliller kâfirlerin bayramlarıyla ilgili özel olarak zikredebileceğimiz delillerdir. Bununla beraber, Mesela Şeyhülislam İsa Mimri Teymiye, İhtida'a Mustaqim kitabında, Onlara muhalefeti emreden tüm deliller, onlara teşebbühü ve benzemeyi yasaklayan tüm deliller, aynı zamanda onların bayramlarına iştirak etmemeyi gerektiren delillerdir de. Yani biz burada özel olan delilleri zikrettik işte ayet-i kerimenin tefsiri, işte sünenlerde varit olan en hadisi, eee Dahhak ibn Sabit ibn Dahhak'ın hadisi, İbn Ömer'in sözü vesaire ve daha selef'ten konuyla ilgili aktarılabilecek olan şeyler de var. Bunlar hepsi özel. Bir de bununla beraber onlara teşebbühü yasaklayan ve onlara muhalefeti emreden tüm deliller aynı zamanda onların bayramlarına iştirak etmemeyi, onların bayramlarını e, tazim etmemeyi, onların o bayram günlerinde onları kutlamamayı aynı şekilde kapsayan şeyler e, deliller. Bununla beraber bidatleri nehyeden tüm deliller gene bunu kapsayan deliller. Öyle değil mi? Çünkü kafirlerin, özellikle de Yahudi, Hristiyan mecusi gibi olanların din adına kutlamış olduğu bayramlar ya Allah Azze ve Celle tarafından neskedilmiştir. قد ابدلكم الله به ما خيرا hadisinde olduğu gibi Allah Teala bizi ondan daha hayırlı günlerle değiştirmiştir. Öyle mi? Veya onların dinlerinin aslında olmayan ama onların uydurmuş oldukları bidat cinsinden olan bir şeylerdir. Bidat cinsinden olan bayramlardır ki şeriat bu ikisini de yasaklamıştır. Onların dininden olup da bizim dinimizde neskedilenler veya onların dininde bidat olarak yani rasullerinin getirdiklerine ittibayı zedeleyip Kendilerinin tür etmiş oldukları bir cinsindendir Allah ze vezelle bunu ne yapmıştır yasaklamıştır en umumi olarak da nedir en umumi olarak da berâ ve vela vela ve berâ akidesi. yani onları düşman edinmek onlara buz etmek onların yaşam tarzlarına onların işte bayramlarına eğlencelerine vesaire hepsini aynı zamanda ne etmektir buhuz etmektir çünkü Allah onlardan razı değildir vela ve berâ neydi Allah için ve Allah'ta sevmek Allah için ve Allah azze ve celle de buğz etmekti. Eğer Allah bunlardan ve bunların bu günlerinden razı değilse, buna buğz ediyorsa o zaman Müslüman da velâ ve berâ akidesi gereği onlara buğz etmek zorundadır. Bu onun dininin neylerindendir, gereklerindendir. Evet. Şimdi kafirlerin bayramları iki türlüdür. Kafirlerin bayramları nedir? Kafirlerin bayramları iki türlüdür. Bir dini bayramları vardır. Bir de dünyevi bayramları vardır. Öyle değil mi? Dünyavi bayramlarına katılmanın haram olduğu alimler arasında ittifaktır. Dünyavi bayramlarına katılmanın haram olduğu alimler arasında ittifak olan bir şeydir. Niye? Çünkü işte bu saydığımız delillerden dolayı. Dini bayramlarına gelince, yani mesela kafirlerin din adına kullandıkları bayramlara gelince, bu nedir? Bu konuda e, racih olan görüş bunun küfür olması olmakla beraber bazı alimler bunun da haram olabileceğini. E söylemişlerdir. Yani bunun da haram olabileceğini söylemişlerdir. Niye bu küfürdür? Çünkü onların, din tabi geçen dersimizde özellikle zikrettik. Yani bazı şu anda kullanı, kulla, e, kutlanılan bayramlar var. Aslında bunlar kafirlerin küfür itikatlarını kutladıkları bayramlar. Ama bu yönü açık kapanmış, sadece eğlence yönü açıkta kalmış. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu geçen dersimizde özellikle zikrettim. Mesela kafirlerin dini bayramları var, yılbaşı gibi. işte sevgililer günü gibi mesela bir papazın ölümünün aslında günüdür. 14 Şubat, öyle değil mi? Sevgililer günü diye kutlanıyor. Bakın aslında bunlar küfür bayramlarıdır. Küfür itikatlarını ızal etmek için kullanılan bayramlardır ve benzeri. Mesela Nevruz bayramı, ateşi kutsamak gibi e bir bayramdır. Ama şu anda yani bunların bu küfrü yönleri arka plana geçmiş, sadece belirli bir zümre biliyor. Daha ziyade hangi yönleri ön plandadır? Daha ziyade eğlence. Işte baharı kutlama, işte sevgiyi, aşkı meşgullaştırma vesaire. Daha ziyade bu yönleri ön plana çıkmıştır. Öyleyse küfür yönleri insanlara hafî kalabilir. Yani burada küfür görüşünü tercih etsek bile hangi küfürdür bu? Hafî olan mutlaka hüccetin ikame edilmesi gereken kişilerin bu konudaki kastına bakılması gereken küfürlerdendir. Çok açık olan meselelerden değildir. Ondan dolayı nedir? Dini bayramlara gelince alimler demişlerdir ki onların dini bayramlarında iştirak etmek, bundan memnun olmak, onları tebrik etmek bu onların üzerinde bulunduğu dinden razı olmanın göstergesidir. Ve küfre ve kafirlere rıza göstermek de zaten hadd adında küfür olan bir şeydir. Bundan dolayı nedir? Bundan dolayı e, bunlara dikkat etmek lazım. Ve özellikle mesela Müslümanlarla kafirlerin iç içe yaşadığı toplumlarda kâfirlerin bayramları zamanla gerçekten o itikadi boyutunu yitiriyor. Bambaşka bir şekle bürünüyor. Ki bundan dolayı mesela özellikle Şeyhülislam ve i̇bn İbnü'l-Kayyim onun talebesi İmam Zehebi mesela bu konuda eserler vermiş. İbn Kesir bu konuya dikkat çekmiş yani aynı dönemde yaşayan insanlar bunlar. Müslümanlarla kafirlerin çok birbirine yaklaştığı, yan yana yaşadığı dönemler ve İbn Teymiye özellikle bu bayramların hakikatini uzun uzun anlatıyor. Yani bu bayram nedir? Çıkış yeri neresidir? E vesaire diye. Niye? Çünkü insanlar bayramı sadece eğlence olarak görüyorlar. Oysa bayramın arka planında ne vardır? Arka planında bir küfür itikadı veyahut onların batıl dinli simgeleyen bir durum söz konusudur. Günümüzde olduğu gibi yani günümüzde mesela örnek veriyorum. Yılbaşını kutlayan insanların yüzde doksan beşi bunu kutlama gayeleri eğlencedir. Yani hepimiz çevremizden de biliyoruz. İnsanlar bunu ne diye kutluyorlar? Eğlence diye kutluyorlar. Yani o küfür boyutu ön plana çıkmıyor. Hani işte Hristiyanlığı kutsama, işte Hristiyanlığın doğuşunun kutsanması vesaire bu gaye değildir veya bazı işte kilisenin çıkarmış olduğu bayramlar kiliseyi tazim adına kutlanmıyor. İnsanlar genelde eğlence adına e, e, e, kutluyorlar. Demek ki o manaları tekrardan hafif kalmıştır. Bundan dolayı bu yönünün izah edilmesi ve bunun velâ ve verâ akidesiyle ilişkili olduğunu insanlara izah etmek gerekir. Sâbihan, yedinci olarak adamu aleyhim onlara tarahhum etmemek yani onların üzerine hani öldükleri zaman Allah onlara rahmet etsin dememek ev istiğfarihum ve onlara istiğfar etmemek yani Allah'a istiğfar ve rahmet Allah'tan dilememek lianna hada'l amele çünkü bu amel yetadammunu hubbuhum onları sevmeyi e, içinde barındırır tadamun eder ve tashiha ma batili ve onların üzerinde olduğu fesadı ve batılı onların üzerinde olduğu fesadı ve onların üzerinde olduğu batılı tasih etmeyi ne yapar? Tasih etmeyi gerektirir. Evet. Şimdi normalde biliyorsunuz iki tane kısa anlatılıyor. Bunlardan bir tanesi Sahih'inde varit olan bir kısa. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın amcası vefat ederken Resulullah Aleyhissalatu vesselam onun yanına geliyor ve ısrarla ona diyor ki ya ammu kul la ilahe illallah. De ki la ilahe illallah. Sana onunla Allah'ın yanında şahitlik edeyim. Ve bunu sürekli esrar ediyor. Niye? Çünkü Ebu Talib hayatı boyunca hep Resulullah'a ve İslam'a yardım etmiş olan bir adam. İslam kendisinden hiçbir zarar görmemiş olan bir adam. Ve Resulullah onun Müslüman olmasını istiyor. Sürekli sürekli sürekli ona şeyde bulunuyor. Ee, böyle ölüm anında özellikle. Ölüm hastalığındayken. Tabi Ebu Cehil ve yanında bir zümre de var. Bunlar ise ikide bir diyorlar ki Ey Abdül Ebu Talip, sen Abdulmuttalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun? Eterğeb u dinini ve yotı terğeb milleti milletini. sen Abdulmuttalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun?" diyorlar. Tabii Ebu Talib de hani kavminin kınanmasından korktuğu için, yani bak ölüm korkusuyla din değiştirdi demesin diye diyor ki ben Abdulmuttalib'in dini üzereyim ve bu şekilde vefat ediyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam da ona diyor ki vallahi ile estagfirun leke ma lam unha anhu. Ben ondan nehyedilmediğim müddetçe sana bu konuda istiğfar edeceğim. Yani ey Allah'ım onu affet diye sana dua edeceğim." diyor. Tabi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve selam bunu söyleyince rivayette yani sahihindeki rivayette şu ayet gelmeye iniyor. "Ma kana lin-nabiyyi vel ve qurba min aṣḥābul ve müminlere akrabaları dahi olsa o kafirlerin Ateş ehli oldukları anlaşıldıktan sonra onlara istiğfar etmeleri onlara yakışmaz. Onlara yaraşmaz ee, diyor. Başka bir rivayette ise İmam Tirmizi rivayet ediyor. Diyor ki Ali radıyallahu an Ali ibn Ebi Talib bir sahabenin anne ve babasına istiğfar ettiğini görüyor. Yani bir sahabe oturmuş ey Allah'ım sen benim anne ve babamı affet. O da diyor ki Sen onlara müşrik oldukları halde istiğfarda mı bulunuyorsun? Yani senin annen baban müşrik olarak vefat ettiler. Sen nasıl müşrik olarak vefat eden annene ve babana istiğfarda bulunuyorsun? O da diyor ki, İbrahim Aleyhisselam da bunu yaptı. Bakın dikkat edin, o da ne diyor? O da diyor ki, İbrahim Aleyhisselam da bunu yaptı. Yani sen beni kınıyorsun ama İbrahim aleyhisselam da müşrik olan babasına istiğfarda bulundu. Bu hangi ayeti Meryem suresinde varit olan? Hani İbrahim ile babasının arasında uzun bir konuşma geçtikten sonra İbrahim aleyhisselam ne dedi? "Kale selamun aleyke. selam senin üzere olsun. Se Estağfirullah aleke rabbi innehu kana bihafiyye." Yani ben sen, niçin, ne yapacağım? istiğfar edeceğim. Bu ayet kelime var ya, o adam bunu Hazreti Ali'nin önüne sürüyor ve Allah yani da bu ayeti, yani tövbe Suresindeki bu ayeti ve akabinde "ve ma kana istiğfaru ibrahima li abīhi illā 'ammā wu'idat wa'adahā iyyāh." "Felenma tabayyana lehu ennehu 'aduwwun lillahi minhu Allah Azze ve Celle bu iki ayeti beraber indiriyor. Yani İbrahim'in babasına olan istiğfarı ona vermiş olduğu bir sözden, bir belli bir vakitten dolayı da ne zaman ki babasının Allah düşmanı olduğu onu açık çıktı ondan teberrih etti diyor Allah Azze ve Celle. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın neyini? İbrahim Aleyhisselam'ın bu davranışını Allah Azze ve Celle şey yapmıyor, müminlerin önünden kaldırıyor hakeza. Yani adamın bu yanlış anlayışı bu ayet kelimeyle kalkmış oluyor. Hakeza mesela... Yine e, bu Mümtahine suresini vela ve berâ konusunun başında anlatmışken hatırlıyorsanız Allah azze ve celle قَدْ كَانَتْ لَكُمْ مُسْوَةٌ fi فِي إِبْرَاهِيمَ Diyordu. Sizin için İbrahim'de ve İbrahim'le beraber olanlarda güzel örnekler vardır diyordu ve sonra bunu anlatıyordu. Ayet bitmeden Allah azze ve celle ne diyordu? اِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لَيْأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ min Allâhi min لَك yani İbrahim'in bu sözü müstesna. Hani İbrahim'de senin için güzel örnek vardır ama bu sizin için örnek değildir. İbrahim babasına diyor, ben senin için Allah'a istiğfar edeceğim ve yalnız ben senin için Allah'tan hiçbir şey elimde yok. Yani ben bir şey yapamam sadece istiğfar edeceğim diye. Allah azze ve celle orada da buna dikkat çekiyor. İşte bu rivayetler yani bazı Müslümanların veya Resulullah'ın istiğfar talebi veya ölen anne babalarına istiğfardan dolayı Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimeleri ne yapıyor? Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimeleri indiriyor. Ve İslam alimlerinin icması ile şirk üzere ölmüş olan bir insana kesinlikle ve kesinlikle istiğfarda bulunulmaz ve ona terahüm edilmez. İslam alimlerinin icması ile şirk üzere ölmüş olan bir insana terahhum edilmez ve ona istiğfarda bulunulmaz. Zaten bu hadi bu ayet-i kerime çok açıktır. Öyle mi? Ve Resulullah Aleyhissatu vesselam İmam Müslim'de de varit olan bir hadiste ne diyordu? İstezen Rabbî li estagfira ummî, فلم Ben Rabbimden annem için istiğfar dilemeyi istedim. Rabbim bana müsaade etmedi. Ben ondan kabrini ziyaret etmeyi istedim, izin istedim, bana izin verdi. كُنْتُنَهَيْتُكُمْ عَنْ ذِيَارَةِ الْقُبُورِ اَلَا فَزُورُوهَا Ben sizi kabir ziyaretlerinden mehni ediyordum. Artık onu ziyaret ede, dikkat edin, onu ziyaret edin diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifi vardı. Yani Resulullah da amcası için istediği gibi annesi için de Allah'tan izin talep etmiş. Ama Allah Azze ve Celle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a annesine istiğfar etmesi noktasında müsaade etmemiştir. Annesine istiğfar etmesi noktasında müsaade etmemiştir. Evet Tabi biz dedik ya, burada şu noktayı da inşallah açıklığa kavuşturalım. Yani çünkü önemli bir konudur. Onu inşallah anlatalım. Şimdi mesela diyelim bazı insanlar maalesef bazı kafirlere istiğfarda bulunuyorlar. Misal diyelim. Ve dedi ki İslam alimlerinin ittifakı ile bir insan küfür üzere ölmüşse ona merhamet dilemek ona Allahu Teala'dan af dilemek caiz değildir. Öyle mi? İslam tarihinde bazı alimler bunun küfür olduğunu söylemişler. İslam tarihinde bazı alimler bunun küfür olduğunu söylemişler. Niye? Çünkü demişler küfür üzere öldüğü ölen bir insana istiğfar etmek Allahu Teala'nın bazı naslarını yalanlamaktır. İnne Allah la yaghfiru en yushraka bihi وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Lakin Allah bunun dışında kalan şeyleri af eder. Yine Allah dedi, اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ billahi, فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ Allah'a şirk koşan birinin Allah cenneti ona haram kılmıştır gibi ayetlerini yalanlamaktır diyerekten. Mesela Malikilerden İmam Karrafi, Hanefilerden Cessas gibi alimler bu konuda bunun küfür olduğunu, şirk üzere ölen bir insanın istiğfar eden insanın da küfre gireceğini söylemişlerdir. Bu saydığımız ve bu söylediğimiz vecikten dolayı yani bu bu zikrettiğimiz ayetleri yalanlamak babundandır diye. Tabii bu ne değildir? Ee, şey olarak. Yani bu sadece bir görüştür. Üzerinde ittifak edilen bir görüş değildir. Üzerinde ittifak edilmiş olan bir görüş değildir. Ve şayet bu gerçekten bu şekilde bir küfür olmuş olsaydı, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın yani bu herkesin anlamak zorunda olduğu bir küfür olmuş olsaydı, Resulullah'ın böyle bir talepte bulunması, sahabelerin böyle bir talepte bulunması düşünülemezdi. Ondan dolayı bu görüş ne değildir? Bir görüştür ama racı olan tercih edilmesi gereken bir görüş değildir. İslam tarihinde bazı insanların böyle bir, bazı alimlerin bu tip bir görüş ileriye sürmesiyle maalesef özellikle aşırılığa taraftar olan, aşırılığı seven, daha çok tekfir etmeyi, daha çok Allah'a yakınlaşmak olarak hisseden bazı insanlar maalesef bunu kullanaraktan özellikle işte bunun din usullerinden olduğunu, küfür üzere ölmüş olan bir insanı eee istiğfar dilemenin de kesinlikle küfür olduğuna dair e, kesin yani bunun usulü dinden olduğunu ve hiçbir mazeret kabul edilmediğini e, söyleyen insanlar var. Tabi bu da nedir? Bu da fasittir. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam bundan bunu anlamamışsa veya usulü dine taalluk eden bir konuda Allah'tan küfrü talep etmesi ne değildir? Bunlar düşünülebilecek olan şeyler bile değildir. Ve bu sadece çok azınlık olan alimlerin görüşünü yansıtan e, bir şeydir. Diğer alimler sadece haram olduğunu zikretmişler haram olduğunu zikrettikten sonra da konuya hiçbir şekilde ne yapmışlardır? Taallu, küfür ve şirk boyutuyla değinmemişlerdir. Evet. ثامinen sekizinci olarak adamı mudahenetil kuffari ve mücameletihim ve mudaratihim ala hesabiddini avissukuti ala mahum aleyhi مِنَ الْمُنْكَرِ adem عَدَمُ مُدَاهَنَةِ الْكُفَّارِ Kafirleri müdahane yani onları böyle aslında yağdan geliyor. Yani dühün biliyorsunuz yağ aslı. Hani bizim Türkçemizde yağlama, yağ çekmek ediyoruz ya. Yani böyle hani karşı taraftakini hak etmediği halde sırf bazı maslahatlardan dolayı ona yakınlaşmak, ona güzel şeyler söylemek, güzel şeyler yapmak, mücammele onlarla güzel geçinmek ve him mudarat ise onu sevmemene rağmen yani ona karşı buğz etmene rağmen ama dış dünyada ona karşı ne etmen? Ona karşı güzel e, geçinmen ala dini'' din hesabına veya sukuti yani mesela geleceğiz din hesabına. kasıt ne veya sukuti ala mahum aleyhi ve onların üzerinde olduklarına sukut etmek minel munkeri vel batili batıl ve münker. Şimdi bazı insanlar bazı insanlar özellikle kafirlerle güzel geçinmeyi mesela mesela kafirlerle güzel geçinilebilir mi geçinilebilir ne zaman zaruret halinde yani insanın malına, canına ciddi zarar geldiği, Müslümanlara ciddi manada saldırılacakları zaman bu bir ruhsattır İslam'dan. İnsan kafirlere karşı ne yapabilir? Kafirlere karşı iç dünyasında buğz etmekle beraber, onlara dış dünyasından iyi geçinebilir onlarla. Öyle değil mi? Bu adama nedir? Bu ruhsat halinde geçerli olan bir şeydir. O da ne zaman? Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede ne diyor? لَا يَتَّقِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ min Allahi fi şeyin. İlla, an tedtekqu minhum tuqa ve yuhaddirukumullahu nafsuhu Müminler sakın ha müminleri bırakıp da kafirler ne yapmasınlar dost edinmesinler kim de bunu yaparsa onunla Allah azze ve celle arasında hiçbir bağ yoktur ancak onlardan korkmanız müstesna yani onlardan korkumuz nedir? Malımıza, canımıza zarar geleceğini bildiğimiz yerde iç dünyamızdaki buğzu ve kini muhafaza etmekle beraber dış dünyada kendimizi onlardan selamette kılacak kadar işte güzel yüz göstermek veyahut da güzel şeyler söylemek, i e, beraati ilan etmemek gibi mesela Allah azze ve celle'nin tanımış olduğu bir şeydir. Ruxattır. Ama bazı insanlar bunu hiç buna gerek olmadığı yerlerde işte dinin maslahatı adına, onlara yakınlaşmak adına vesaire bir uydurdukları bazı şeylerle yani hiçbir zaruret sıkıntı yok. Herkesin kendi fikrine inandığı, yaşadığı bir ortamda bile onlara müdahane, mücamele bu adziyeti ve zilleti gösterir ve bu Allah azze ve celle tarafından ne yapılmıştır? Bu Allah azze ve celle tarafından Müslümanlara karşı yasaklanmıştır. Müdahane de, mücamele de, müdara da yasaklanmıştır. Ama mesela diyelim Ebu Derda ne diyor? Ebu Derda ''Biz bazı kavimlerin yüzüne güleriz lakin kalplerimiz onlara lanet eder.'' Öyle değil mi? Biz bazı mesela o Emeviler döneminde özellikle zalim valiler e, zalim olan yöneticiler geldikleri zaman mesela onların şerrinden sakınabilmek için onların yüzüne gülüyor insanlar ama kalbimiz onlara veya o fasıklara kalbimiz ne yapıyor? Kalbimiz onlara lanet ediyor diyor mesela Ebu Derda. Bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi insanın e, mal can tehlikesi olduğu yerlerde olan şeylerdir. Ama bunun dışında bakın özellikle bu ayetin sonunda Allah ne diyor? <gülüyor> Allah sizi kendi nefsinden sakındırır. Yani hani sakın kendi kafanızdan sanki Allah azze ve celle şuna dikkat çekiyor. Yani hani Allah böyle bir ruhsat tanıdı bu ruhsatta haddi aşıp kendi kafanızdan işte biz zor durumdayız veyahut da böyle yapmamız lazım deyip de Kendinizi illa en kominum minhum tukah sınıfına Sokmasın insanlar diye Böyle bir ruhsatı suistimal etmesin diye Ve yuhadzirukumullahu nefse ani Allah'ı da unutmayın ha Allah azze ve celle sizi kendi nefsinden sakındırıyor diye Allah azze ve celle Müslümanları ne yapıyor? Müslümanları bu anlamda uyarıyor Şimdi bu konuda mesela Allah azze ve celle Resulullah aleyhissalatu vesselam ayeti kerimede diyor ki Nun vel kalemi ve ma yasturun Ma anta bi ni'meti rabbika diye başlayan ayetlerde Allah azze ve celle Resulullah Sallallahu Aleyhi ve diyor ki fe la tuti'il sen o yalancılara itaat etme ve du لو تدهنوا فيدهنون. Onlar senin onları yağlamanı ve onların da seni yağlamasını istiyorlar. Bakın. Yani burada hani bazı insanlar ne peşindedirler? Bazı insanlar biz diyorlar kafirlere müdahane yapıyoruz ki onlar da bize karşı iyi olsunlar. Onlar da Müslümanlara ve İslam'a karşı iyi olsunlar diyorlar. Ve bu kesin olan bir şey değildir ve vakada da bunun hiçbir örneği yok. Yani onlar yaklaştıkça, zelil oldukça, onların önünde boyun eğdikçe kafirler onlara karşı daha çok hırçınlaşıyor, onlara, onların dinine daha çok hakaret ediyor, daha çok taviz bekliyor. Bakın Allah Azze ve Celle burada Resulullah'a diyor ki وَدُّوا لَوْ fe فَيُدْهِنُونَ yani onlar senin onları yağlamanı istiyorlar ki onlar da seni yağlasınlar. Yani maslahat muhakkak. Hani Allah Azze ve Celle de diyor, onlar da sana karşı iyi olacaklar, yumuşak olacaklar. Buna rağmen Allah ne diyor? فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ O yalanlayanlara itaat etme. Bu bugünkiler için de geçerlidir. Yani maslahatın muhakkak olduğu yerde bile Allah Azze ve Celle Resulullah'tan bunu yasaklamışsa, sizinki öyle bir maslahat muhakkak değil. Bir, iki, vaka tam tersine işliyor. O zaman kesinlikle böyle bir şey nedir? Yoktur ve bu bera akidesine muharif olan bir şeydir. Kafirleri yağlamak, zaruret olmadığı halde, ikrah olmadığı halde onlarla iyi geçinmeye çalışan bu velâ ve bera akidesine zıt bir şeydir. Niye? Çünkü Allah'ı, Rasulünü ve müminleri dost edilmiş olan bir insan aynı zamanda izzeti sahiplenmiş olan bir insandır. Çünkü şüphesiz ki izzet Allah'ın, Rasulünün ve müminlerindir. Öyle değil mi şüphesiz ki izzet Allah'ın Resulünün ve müminlerindir. Bir insan Allah'a Resulünün ve müminleri dost ediniyorsa izzeti de kabullenmiş ve sahiplenmiş demektir. Kafirlerle iyi geçinmeye çalışmak, onlara karşı taviz vermek bu hem velâ akidesine, dostluk akidesine münafidir hem de bera akidesine, onlardan beri olma, onlara buğz etme, bunu ilan etme akidesine nedir? Akidesine muhaliftir. Yine biliyorsunuz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde kafirlerin Resulullah Aleyhissalatu buna benzer birtakım talepleri oluyor. Yani birtakım şeyler istiyorlar Resulullah vesselam'dan. Mesela bunlardan bir tanesi neydi? İşte Resulullah'ın çevresinde olan fakirleri çevresinden uzaklaştırmasını istiyorlar. Öyle değil mi? Resulullah'ın çevresinde olan fakirleri çevresinden uzaklaştırmasını istiyorlar. Niye? Ta ki bu şekilde diyorlar, bize de din anlat. Yani biz senin yanına bu, bu fakirler senin yanında oldukları müddetçe biz senin yanına gelmeyiz. Biz zengin adamlarız. Kölelerle bir ortamda bir mecliste oturmak bize yakışmayan fiillerdendir diyorlar mesela. Ondan dolayı biz senin yanına gelmeyiz diyorlar. E tabi bunu söyledikleri zaman da Resulullah onlara ne diyor? Resulullah da düşünüyor. Yani kendi için iç dünyasında diyor ki hani doğru bu Müslümanlar, fakirler, garibanlar bunlar zaten benimdir. Sahih mi? Bunlar zaten benimdir. Ama bu adamlar ise nedir bu adamlar ise? Bu adamlar ise kafirdir, küfrün öncüleridir. Ben bunları anlatayım, bunlar bir iman ederse bunların İslam'a, dine faydaları çok daha fazla olur. Bakın burada bir müdahane de yok abi, bir mücadele de yok. Sadece Resulullah Vesselam bir an düşünüyor yani bunlar benim. Bunlar ise kafir. Bunlara zaten ben her zaman anlatıyorum. Bir ara bunları uzaklaştırayım da bunları anlatayım. Şu ayet-i kerimelerdeki bakın. Allah Azze ve Celle diyor ki وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ اللَّذ۪ي أَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهِ وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا Neredeyse sana vahyettiğimizden seni fitneye düşüreceklerdi ki sen bizim üzerimize iftira edesin. Yani Allah Azze ve Celle böyle bir fiili, böyle bir davranış şayet olsa bunu iftira kabul ediyor. Öyle mi? Çünkü Allah Azze ve Celle Resulüne böyle bir şey emretmemiş. Yani Müslüman fakirleri yanından kov, zenginleri yanına al onlara davet yap. Neredeyse diyor seni fitne yap. وَاِذَنْ لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا O zaman diyor seni dost edineceklerdi. Bakın maslahat muhakkaka. Yani Allah Azze ve Celle bunu da ikrar ediyor. Neredeyse sen böyle yaptığında onlar seni ne yapacaklardı? Onlar seni dost edineceklerdi e diyor. Allah Azze ve Celle, Peygamberine وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُوا اِلَيْهِمْ شَيْءًا قَلِيلًا Şayet biz seni sabit kılmamış olsaydık yani o neden muhafaza etmemiş olsaydık neredeyse sen onlara لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُوا اِلَيْهِمْ an قَلًا neredeyse onlara az bir şey meyledecektin bakın onların dediğini yapacaktın onlar gibi olacaktın demiyor Allah az bir şey sen onlara neredeyse diyor ne yapacaktın? Az bir şey sen onlara neredeyse meyledecektin diyor Allah Azze ve Celle. O zaman diyor e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a اِذَنْ e, Hayati دِعْفَ الْحَيَاةِ وَدِعْفَ الْمَمَادِ İşte o zaman biz sana dünya ve ahiretin azabını tattıracaktık. Dünya ve ahiretin kat kat azabını tattıracaktık. ثُمَّ la تَجْدُ لَكَ عَلَيْنَا Sonra sen bize karşı kendine bir yardımcı da bulamayacaktın. Sonra sen bize karşı kendine bir yardımcı da bulamayacaktın. Düşünebiliyor musunuz? Fakat kitle terken üleyhim şeyen az bir şey meyledecektin. Yani bir an vela bere akidesindeki bir düşünce şeyi bile biz o zaman sana ne yapacaktık? Biz o zaman sana dünya Resulullah'a bile söylüyor Allah Teala bunu. Aleyhissalatu vesselam dünya ve ahiretin azabını kat kat sana tattıracaktık diyor ve sen bize karşı kendine bir yardımcı da bulamayacaktın. Auzu billah bu da neyi gösterir? Bu da din adına, dinin maslahatı adına girişilen bu tip eylemlerin, yapılmaya çalışılan bu tip boş işlerin Allah Azze ve Celle tarafından kesinlikle kabul görmediği ve hatta bilakis Celle'nin çok ciddi sert uyarısına neden oldu. Yine mesela Resulullah hayatına vaki olan şeylerden biri neydi? Resulullah Vesselam ne yapmıştı? Kendisine Abdullah ibni Mektum geldiği zaman kör biri. Resulullah da müşriklerin aristokratlarından birine din anlatıyor. Hani Abdullah ibni Ümmü Mektum zaten benimki diyor, yani benim e, sahabem diyor. Ama bu karşıda olan adam kafir, hem de ünlü bir kafir. Ben diyor neyse buna böyle bir şey yapayım, yani böyle bir davette bulunayım diye. Bir an yüzüne ekşitiyor. Yani Abdullah da, Abdullah ibni Mektum r.a arnda Resulullah'a biraz sıkıştırıyor. Resulullah'a bir an davetin ve İslamın bakın dikkat edin ana maslahat adına. Bir an yüzünü ekşitiyor ve Allah azze ve celle çok sert bir şekilde "Abese yani yüzünü ekşitti ve yüzünü çevirdi. Çok ağır bir şekilde Resulullah'a sallallahu aleyhi ve bir uyarı geliyor. Öyle mi? Sen nereden biliyorsun ki? Belki o öğüt alacak olandır. Öğüt alıp da faydalanacak olan odur diyor Allah azze ve celle ve Resulullah'ın bu uygulamasını Allah tasvip etmediğini belirtiyor. Yine mesela Kuran-ı Kerim'de hakeza Resulullah e, bir takım buna benzer davetle ilgili müşriklerin teklifleri olunca hani işte yani bu bunları biraz yanından uzaklaştır biz gelelim Resulullah Sallallahu Vesselam da İslam'ın maslahatını düşününce Allah Teala çok keskin ayetler indiriyor. Ne diyor? Vasbir nefsekeme'alladine yed'un rabbahum bilghadati vel'ashi yuridun veceh ve la ta'du aynaka anhum turidu zinetel hayati dunya ve la tuti' men aghfalna kalbahu an zikrina wa furta min rabbikum diye. Yani yine bu tip teklifler olunca Kehf suresinde ve benzeri Kuran-ı Kerim'de birkaç yerde daha tekrar eden sen Rabbini seninle beraber Rabbine dua eden, gece gündüz dua edenlerle beraber sabret diyor Allah Azze ve Celle. Onlar ki Rablerini umarlar ve sen gözünü onlardan çevirme. Hani başka tarafa yönelme, kafirlere yönelme. Dünyanın zinetini talep eder bir şekilde ve ayet-i kerime bu şekilde devam ediyor. Öyleyse bu tip bir maslahat din adına bu uyduruk maslahatlar İslam tarafından kesinlikle reddedilmiştir. Velev karşısında umulan olsa bile. Velev karşısında umulan olsa bile. Ki zaten hepinizin bildiği Beraat Suresi diye Kur'an'da varit olan Kur'yei vel kafirunda bunun en hayırlı şahididir. Resulullah bir birtakım tekliflerle gelince müşrikler diyalog adına, yakınlaşma adına bu ayet-i kerime zaten zerre kadar Allah'ın akıl verdiği ve iman nuruyla kalbi parlayan bir insan bu ayet okuduktan sonra zaten bu konunun hiç tartışmaya dahi açık olmayan bir konu olduğunu anlar. Evet. Tâsî'an 9. olarak عَدَمُ التَّحَاكُمِ اِلَيْهِمْ اَوَ الْرِضَى بِحُكْمِهِمْ اَوْ بِبَعْضِ حُكْمِهِمْ وَتَرْكِ اِتِّبَاعِ ve وَمُتَابَعَةِهِمْ fi اَيِّ اَمْرِ مِنْ لأن متابعةهم يعني ترك حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم عدم التحاكم إليهم Onlara muhakeme olmamak او الرررى بحكمهم veya onların hükmüne razı olmamak او ببعض حكمهم veya onların bazı hükmüne razı olmamak ve terk-i itibâ' ehvâihim onların hevalarına tabi olmayı terk etmek ve mutâbaatühüm fi eyi emrin min umûrihim onların herhangi bir işlerinde onlara tabi olmayı terk etmek li'enne mutâbaatahum çünkü onlara tabi olmak yani terk-i hükmillah Allahu Teâlâ'nın hükmünü terk etmek manasına gelir ve hükme Rasûlihi sallallahu aleyhi ve sellem ve terk terk-i ve hükm-i Rasûlihi sallallahu aleyhi ve sellem cusu da aşırran ademı itddi Aykufar var mukilmüş vekafirlere tabi olmamak ev taatfi bir evşileyhi veya onlara emir ettiklerinde ve işaret ettiklerinde tabi olmamak Hadi aşaracu 10 11incsi ise amu birhim bir Hayyetin İslami İslam selamı ile onları selamlamamak İslam seâmı ile onlara ilk selam verenin biz olma eyişimiz. Bir de nedir? Bir de bunu e, söylüyor. Evet. Şimdi bu e, vaktimizi doldurduk hemen hemen. Yani normal muhtad vaktimizi. Bu muhakeme konusu uzun bir konu. Bunu tafsiratlı bir şekilde inşallah konuşacağız. Özellikle günümüzde de ciddi manada gündem olduğu için bunu özellikle konuşacağız. Onun için bu maddeyi bir sonraki derse bırakalım. Yani buna başlarsak bunu bitiremeyiz. Selam konusunu anlatalım, dersimizi kapatalım veya da burada duralım. Yani bu dokuzuncu maddede duralım. İnşallah bir dahaki dersimizde devam edelim. Ama on birinci maddeyi de anlatalım inşallah. Bir dahaki dersimize sadece işte müşkiye itaat etmek vesaire bu konuyu Allah'ın izniyle işleyelim ki ancak zaten bir derse sığar bu konu. Evet, şimdi on birinci maddeyi anlatıyoruz. Dokuz ve on'u bir sonraki dersimize bırakıyoruz inşallah. Vakit uzun olacağından dolayı. Adem med'ihimle bir tahiyye-i İslam'ı, Yani onlara İslam selamı olan selamun aleyküm deyip başlamamak. Şimdi İslam'da bir selam almak vardır. Bir de selam vermek vardır. Tamam Önce biz selam almayı işleyelim. Önce biz selam almayı işleyelim. Selam almaya gelince Allahu Teala ayet-i kerimede diyor ki: "Ve izâ hûyîtum bi tahiyyetin bi Siz bir selam ile selamlandığınız zaman ya O'nun misliyle mukabele edin veyahut O'na tam karşılığını verin. Tamam mı? Öyleyse selam biri bize selam verdiği zaman O'nun selamını almak bizim üzerimize nedir? Bizim üzerimize vaciptir. Bizim üzerimize vaciptir. Resulullah da حق المسلم على المسلم 6 veya 5 Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır veya bazı rivayetlerde 5. Ki demiştik bu bununla sınırlı değildir. Ya sadece burada önemli olanlarını zikrediyor vesselam. Biri de nedir? Selam verdiğinde onun selamına ne yapmaktır? Selam verdiğinde onun selamına icabet etmektir. Bu güzel. Müslüman bize selam verdiğinde onun selamına icabet etmek bizim üzerimize nedir? Bizim üzerimize vaciptir. Ancak fıskından veya bidatinden emir ona selam verme, vermeyi ve selam almayı yasaklamışsa bu müstesna. Ama bunun dışında yani hecri gerektiren, ondan uzaklaşmayı gerektiren, yaptırımı gerektiren bir durum yoksa o zaman ne yapılabilir? Selam verdiğinde selam alınması Müslümanın üzerine vacibdir. Diyelim bir kafir bize selam verdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Yahudiler essâmu aleykum dedikleri zaman ölüm senin üzerine olsun, zehir senin üzerine olsun dedikleri zaman Ayşe annemiz kızıyor, hakaret ediyor. Resulullah diyor öyle deme ve aleykum de yeter. Ve aleykum de yeter diyor. Karşımızdaki kafir eğer bize selam verirken biz onun bize hakaret ettiğini biliyorsak ki burada illet budur hani bazı bunu çok genelleştirmiş hangi kafir sana selam verirse versin aleyküm selam değil ve aleyküm demen lazım diye Kafir bize beddua ediyorsa illet burada budur yani ve aleyküm demene illeti burada nedir? Budur. Ama yok kafir bize normal selam veriyorsa mesela i̇bn Abbas diyor ki اَدَبُ الْمُفْرَتَّ İmam بُخَارِ رِوَيَةَ تَت۪ي gibi diyor Firavun bine bana esselamu aleyküm dese ben ona aleyküm selam derim diye ayetin umumuyla istişat yapıyor ve bu umumu kısıtlayan bir durum da nedir? Bu umumu kısıtlayan bir durum da söz konusu değildir. Yani bu umumiyeti taksis eden bir durumda söz konusu değildir. İkincisi ise selam verme meselesi. Müslümana selam verme ile alakalı şeyleri biliyoruz zaten. Konumuz o değildir. Kâfirlere selam verme meselesi. Şimdi bir hadis-i şerifte Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Lâ tebdâûl yehûde ve'n-nasârâ bi's-selâm." Lâ tebdâûl yehûde ve'n-nasârâ bi's-selâm. "Ve izâ leğîtum ve izâ leğîtum fi't-tarîk ruhu ilâ adyîqihi." Yahudi ve Hristiyanlara ilk selam veren siz olmayın. Yahudi ve Hristiyanlara ilk selam veren siz olmayın. Şayet onlardan biriyle yolda karşılaşırsanız, şayet onlardan biriyle yolda karşılaşırsanız eğer onları yolun en dar kısmına itiniz diyor. Buna dayanarak cumhur-ı Yahudi ve Hristiyanlar ve bütün kafirlere Müslümanın selam vermesi haramdır demişler. Yani başlangıç olarak Müslümanın Esselamu aleyküm demesi onların üzerine haramdır demişler. Cumhur ulemanın görüşü bu konuda bu. Tamam. Lakin hem sahabe hem seleften selefin bazı imamları hem de İslam tarihinde bazı sözü muteber olan alimler farklı rivayetlerin de varlığına dayanaraktan bazı durumlarda kafirlere selam verebileceğini, verilebileceğini söylemişler. Bu da nedir şudur. Şimdi Meryem Suresi'nde Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ın dilinden bize diyor ki babasına diyor "Kale selamun aleyke senin üzerine selam olsun." Yine Allah Azze ve Celle diyor ki "Ve ibadur rahmanullezine yemşuna alel ardı hewna ve izâ khatabehum el cahilun Furkan Suresi'nde Rahman'ın kulları yeryüzünde mütevazi bir şekilde yürürler, vakarla yürürler. Cahiller onlara hitap ettiğinde "Selam sizin üzerinize olsun." derler. Şimdi bu selamla alakalı Alimler ihtilaf etmişler. Cumhur ulema buradaki selamın terk manasına selam olduğunu söylüyorlar. Terk manasına. Yani hani buradaki selam tahiyye manasına, selamlama manasına, hoşgörü, İslam selamı manasına değildir. Ayrılırken verilen selamdır. Bu hani selam olsun yani benden uzak e, dur. Tamam? Benden uzak dur manasına verilen selamdır ve bunun lugatta kullanımı da vardır diyorlar. Ama bazı alimler ise diyorlar ki hayır bu böyle değildir. Ee, bu normal bildiğimiz selamdır diyorlar. Ve bazı durumlarda mesela anne babaya, komşuluk yaptıklarımıza, yan yana olduğumuz, ticaret yaptığımız, kendisinden bir e, alışverişimiz olan, bize bir maslahatı olanlara selam verilebilir. Mesela Selef imamlarından Süfyan İbni Uyeyne'ye soruyorlar. Diyorlar ki e, kafire selam vermek caiz midir? Diyor ki evet. Allah azze ve celle diyor ki لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلكم hmin diyarm en taber Ruhum ve tusitu ile himin Allaha yokhibul muhstin Allah din alanında sinle savaşmayan sizi yurtlarınızdan çıkarmayan yurtlarınızdan çıkaranlara yardım etmeyenlere karşı iyi olmanızı ve ada iyilik yapmanızı ve adaletli davranmanızı men etmez Allah adaletli olanları sever diyor. Bu da iyilik babındandır diyor. Bu da iyilik babındandır. Ve yine diyor ki Allah demiyor mu Sizin için İbrahim'de güzel örnek vardır. Evet İbrahim de babasına Selamun aleyke demedi mi? Senin üzerine selam olsun tamam diyor. Biz bunu yapabiliriz diyor mesela. Süfyan İbni Uyeyne bunu söylüyor. Yine mesela İbni Mes'ud bir kafire selam veriyor. İbni Mes'ud bir kafire selam veriyor. Yanında onun öğrencilerinden olan Alkame ona soruyor. Diyor ki Kafire selam vermek, ona selamı ilk vermek, Mekruh, yani kerih görülen bir şey değil midir ey Ebu Abdurrahman e diyor. O da diyor evet, na'am doğrudur. وَلَكِنْ hakkus السُّحْبَةِ Lakin bu nedir? Bu arkadaşlığın hakkıdır. Tamam mı? Yani beraber yolda gidiyorlar, yolculuk yapıyorlar. Bu yolculuğun bizim üzerimizdeki neyidir? Hakkıdır. Yine sahabeden Ebu Umame mesela yolda giderken, bütün şeylere selam verirdi. Yani gördüğü Hristiyan, Yahudi kim olursa yolda gördüğü her insana selam veriyordu. Ve İmam Evza'i'ye bu konu sorulduğu zaman, İmam Evza'i diyor eğer selam verirsen salihler senden önce selam verdiler. Eğer selam vermeyi terk edersen salihler senden önce selam vermeyi terk ettiler. Selefin imamlarından İmam Evza'i bunu söylüyor. Yine mesela biliyorsunuz İmam Sayhi'nde varit olan bir hadiste yani Usame e, bin Zeyd diyor ya Resulullah Sallallahu Aleyhi bir topluluğa uğruyor Resulullah Vesselam. O toplulukta da kim vardır? Diyor ki hatta marra fi meclisin fihi akhlatun min'l-muslimin ve'l-müşrikîn, abdete'l-awsân ve yahût Yani o toplulukta müşrikler, puta tapanlar, Yahudiler ve kimler var ve Müslümanlar var. Karışık bir topluluk ve Abdullah ibn Selul de var yani münafık da var aynı zamanda o toplulukta ve Resulullah onlara selam verdi diyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam o topluluğa selam verdi diyor. Ondan dolayı alimlerden bazısı mesela, İmam Kurtubi, İmam Taberi bunlardandır. Yani bir topluluğun içerisinde Müslümanlarla bunlar iç içe şey yaşıyorsa, aralarında bir emam varsa bunlara selam verilebilir. Bunlara selam verilebilir demişler. O zaman mevzu nedir? Mevzu ihtilaflı bir mevzudur. Elbette müşriklere selam vermemek, onlardan selamı kesmek, velâ ve berâda insanın en mükemmel olduğu şeyine yani insanın mükemmelliğini gösterir. Ama selam vermek velâ ve bera'yı zedeleyen bir konu değildir. Çünkü bizden önceki selef, bizden önceki salihler, bu zikrettiğimiz delillerden dolayı bu uygulamada bulunmuşlardır. Ha, Yahudi ve Hristiyanlara selam vermemeye gelince, özellikle hadis onlar hakkında varit olmuş ya, çünkü onların iki tane hali vardır, üç tane hali vardır. Ya İslam'ı kabul edecekler, öyle mi? Ya savaşacağız onlarla, onları öldüreceğiz, veya uta nedir veya uta onlar cizye vermeyi kabul edecekler ve Allah azze ve celle ne diyor hatta yu'tul cizyete an yedin ve hum ta ki alçaltılmış olarak elden cizye verinceye kadar diyor veya uta böyle zaten cizye vermeyi kabul ettikleri zaman alç alçaklığı da beraberinde kabul ediyorlar yani İslam toplumunda Müslümanlara karşı Tamamen bütün ahkamlarında ki habe zaten buradan yola çıkıp Hazreti Ömer mesela onlara Şurutul Ömeriye diye bildiğimiz Ömer'in şartları Cizi getirdiği mesela Müslümanların isimleriyle isimlenmeyecekler, zahiren silah taşımayacaklar, çanlarını açıktan çalmayacaklar, ibadetlerini açıktan yapmayacaklar, kendi aralarında Müslümanların olduğu yerlerde kendi dilleriyle konuşmayacaklar gibi onları alçaltan birçok ne yapmıştır? Şartlar getirmiştir. Burada nereden dayanmıştır? Bu özellikle onlar İslam toplumunda yaşarken alçaklığı Allah azze ve celle onların üzerine yazdığından dolayı. Ondan dolayı mevzu nedir? Mevzu ihtilaflı bir mevzudur. Ee, mesela Hasan-ı Basit'e diyor. Sen Müslümanlarla kafirlerin olduğu bir topluluğun önünden geçerken onlara selam verebilirsin ee, diyor. Bu konuda ihtilaf edilmiştir. Yani bazılarının mevzuyu itikadi bir mevzu olarak algılayıp, bu şekilde lanse de doğru değildir. gene vela ve bera konusunda aşırılığın örneklerinden bir örnektir. Burada duralım. Vaktimizi de açtık zaten. İnşallah bir dahaki dersimize tahakküm meselesiyle devam edelim. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.